Allah'ın selamı ve rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili Akra dinleyicileri. Size Peygamberi Zişanımızın mübarek şehri Medine-i Münevvere'den hitap etmekten çok mutluyum. Ve Akra yöneticilerine gerçekten içten teşekkür ediyorum ki beni bu kadar uzaklarda dahi bulup sizinle konuşma yapmama vesile oldular. Teşekkür ederim.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 Arafat'a vakfeye çıktıkları gün Cuma'ya rastlarsa zaten Arefe günü Arafat'a çıkma günü mübarek bir gün. Bir de Cuma'ya rastlarsa o zaman hacıların sevabı 70 kat olur. Yani 70 hac yapmış gibi sevap alırlar diye bir hadis-i şerif var. Tabii biz bunu Türkiye'deyken bilmiyorduk. Türkiye'deyken bilmiyorduk ama buraya gelince burada ilan ediyorlar e, günün yani kameri ayın hangi gün başladığını hükümet ilan ediyor. Buradan da Zilhicce'nin 9'u ne zaman rastlayacağı o zaman belli oluyor. Burada ilan ettiler Zilhicce'nin dokuzu cumaya rastlayacak diye e, biz de tabii çok büyük sevince karkı olduk. Hac-ı oldu diye elhamdülillah e, ve Arafat'ta Hac vazifelerinde, bu sevinç içinde bu vazifeleri yaptık. Allah cümle ibadetlerimizi kabul eylesin. Hac tabi çok büyük bir ibadet. E, sosyal ve politik yönü de olan muazzam bir hareket. Çok önemli bir ibadet. İslam'ın ibadetlerinin ne kadar hikmetli, ne kadar önemli olduğunu, ne kadar yerli yerinde olduğunu gösteren,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 Kısa zamanda hac etmelerini nasip edesin Çünkü İslam'ın beş önemli emrinden, şartından, e, mühim ibadetlerinden birisi hac ibadeti. Hem de onu e, Allah'ın rızasına uygun, çok şuurlu bir şekilde yapmayı nasip eylesin Allah. Tabi hac Mekke'yi mücerremede cereyan eden bir ibadet. şerve müşerrefe tavaf ediliyor. Efendim Arafat'ta vakıya duruluyor eferin minada vazifeler var. Kurban kesme durumunda olan kimseler oluyor. Eferin şeytan taşlama e, şeyi var, vazifeleri var. Bütün bu ibadetler yapıldı, geldi geçti. Siz de bayramı yaşadınız oralarda. Nice nice bayramlara sıhhat ve afiyetle ve sevdiklerinizle beraber ulaşmanızı hepinize ayrı ayrı şu gün elime fırsat geçmişken e, temenni ediyorum. Ama daha önceden de dergilerimizdeki yazılarımda bayram gelmeden önce de bayramlarınızı zaten tebrik etmiştim. Ayrıca muhterem e, dinleyicilerim sevgili Akra dinleyicilerim biliyorsunuz evet kurban bayramı senede bir defa geliyor. Ramazan bayramı senede bir defa geliyor. Ama Allah Celle Celaluhu lütfu bizlere öyle bir imkan bahşetmiş ki haftada bir bir cuma günleri bir bayrama sahip oluyoruz. Cuma günü müminin bayramıdır. Gerçekten manevi bakımdan çok karlara da erdiği mutlu olduğu bir gün. Onun için her da ayrıca bayramdır. Sizin bu cumanızı da o bakımdan bir bayram olarak hatırlatırım. O bakımdan da tebrik ederim. Allah cumanın içindeki mümin kullarına Vermeyi vaat ettiği seyizlerden, Direketlerden, nimetlerden insanlardan sizleri de Siktar eylesin Sizleri de tiplar eylesin Sizler de azami derecede Faydalanmış olur evet. Tabi hemen e, Akra yöneticileri Benden cuma konuşması isteyince Elbette bu Hicaz'ın Güzel durumunu anlatmam lazım Tabi Mekke'deki vazifeler görüldü. Şimdi biz Medine-i Münevvere'ye geldik. 430 kilometre kadar daha kuzeyde Mekke'yi müzelemeden Kabe'nin olduğu Arafat'ın olduğu şehirden ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin efendim vefat ederek kabrinin efendim yer almış olduğu vefat ettiği, gethmedildiği ve ismi Yesripiken değişip Medine-i Resul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 sizin hadis-i geçen gün Mekke-i Mükerreme'de tam biz Medine'ye gelecekken adeta bize müjde gibi camide imamlar böyle sayfayı açıp okuyorlar hadis-i şerifleri. Bize o hadis-i şerif geldi ki hani siz ey hac yolcuları burayı bırakıp Mekke-i Mükerreme'yi kalkıp gidiyorsunuz ama Medine'yi müneverenin ve de kıymetinin filin gibilerden hadis-i şerifler çıktı camide karşımıza imam efendi okudu. Medine-i Minevere'ye Peygamber Efendimiz özel dua eylemiş. Diyor ki Ya Rabbi sen İbrahim Halilullah'a sevgili kulun Hz. İbrahim'e vaad edip e, onun oğlu İsmail'e Mekke'yi o ile, Kabe'yi ile, mübarek kıldığın gibi, bereketli kıldığın gibi çeşit çeşit nimetlerini oraya yağdırdığın gibi Medine'yi de bereketli kıldır ve iki kat bereketli kıl Ya yaz dua etmiş. Yani Medine i Mücerreme'ye nispetle bereketinin kendisi için Allah tarafından istemiş. iki misi daha, daha bereketli olmasını niyaz eylemiş. Şerefinin aynı şekilde büyük olmasını Medine i ha haremi olduğu gibi Medine-i de bir haremi olmasını Efendim, e, su aslında tabi isteyince Allah'ın sevgili kulu e, elçisi olması dolayısıyla muhakkak ki Allahu Teala Hazretleri de o e, şeyi ihsan etmiştir. Onun için bizim Osmanlı şairlerinden bir zarif zatı muhterem diyor ki benden medfundur deyiyor ahreler zemin yani Resulullah bende e, defnedilmiştim diye yeryüz göklere övünür Bende methul Resulullah benim bağrımda diye yeryüzü göklere iftihar eder. Ee, diyor tabi Medine-i Münevvere'de ötki evet şehirlere iftihar eder. Allah'ın en sevgili elçisi, en mübarek kulu, en yüce kulu, makamı Mahmud'un sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bende diye övünür tabi, övünür ve hakikaten de o şerefe sahip.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 benim önümde açmış olduğum hadis-i şerif kitabında efendim Muaz radiyallahu anh'den rivayet edilmiş bir hadis-i şerif hemen karşımda her zaman olduğu gibi yine bir ilim konusuna temas etmeden geçilmeyecek demek ki bugünkü sohbetimde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Fakül alimi alel abi'i kefakül kaderi leyleteri bedre, ala zayir-i Alimin abid üzerine üstünlüğü Dolunay'ın olduğu gecede gökyüzünde Dolunay ne kadar büyükse öbür yıldızlar hatta görünmez bile ne kadar seni kalırsa alemin kıymeti o kadar da daha fazladır, böyle o kadar daha kıymetlidir buyurmuş. Onun için tabi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 Hafız kardeşimizin çok güzel Kur'an okuyan, evinde misafir kaldığımız Hafız kardeşimiz yani evinde misafir olduğumuz kimsenin de oğlu Hafız çok nefis Kur'an-ı Kerim okuyor. Onunla Kur'an-ı Kerim okuyor ve dinliyordum ben. Bir kitap getirdi. Orada çok güzel bir tavsiye var. Büyük bir, bir alim diyor ki mutlaka ve mutlaka günde bir cüz Kur'an-ı Kerim okuyun. Tabi o hızla erişmek için biraz çalışmak lazım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 Sevgili dinleyicilerim diyor ki o halim günde bir kere bir cüz Kur'an-ı Kerim okuyun bir. İkincisi birkaç ayeti kerime mutlaka her gün ezberleyin. İnsan birkaç ayeti kerimeyi ezberleyebilir. Allah'ın kelamından bir şeyler ezberlemiş olacak. Uygulamak üzere zihnine yerleştirmiş olacak. Çok güzel bir faaliyet. İşte ilmin yaşı yoktur, efendim, mesleği yoktur, cinsiyeti yoktur. Yaşlı olanda, genç olanda, hanım olanda, bey olanda, çocuk olanda, efendim, genç olanda, herkes günde birkaç ayet ezberlemeli, Kur'an-ı Kerim'i bilmeli. Sonra ezberlemeli, yani hafızasında kalsın. Çünkü Kur'an-ı e, namaz Kur Kerim'le oluyor, o bilgiler lazım bize. Üçüncüsü, üçüncü tavsiyesi de her gün birkaç ayet-i senin geniş bir şekilde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 Ruhu onun içindedir. E, Kur'an'a sımsıkı yapışan kurtulur. Fitneli devreler var. E, din düşmanları var. Münafıklar var. Kafirler var. İtirazcılar var. Şeytan var. Nefis var. E, Kötü huylar var. E, görüyorsunuz Müslümanların nerelerden mazlum Müslümanları düşünün. Onlara zulmeden hiç yoktan İslam'a düşman olan insanları düşünün. E, düşmanlar var. Tabi Efendim, bunların karşısında İslam'ı e, çok iyi bilmek lazım, Kur'an-ı Kerim'i çok iyi bilmek lazım. Onun için iki üç ayet ezberleyin diyor. Bir birkaç ayetin de tefsirini geniş bir şekilde efendim e, öğrenin diyor. Hz. Ömer üç çeşit e, Kur'an-ı Kerim üzerinde çalışma yaparmış. Bir hızlı Kur'an-ı Kerim okunmuş, efendim bir orta boylu e, bir orta hızla okunmuş, bir de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 Buhara ya yakın aynı memlekette kırmızıya yetişmiş efendim işte imam serahsi efendim büyük fakir böyle her ilim dalında çok büyük alimler yetiştirmiş bizim e, milletimiz ve onlar tabii efendim İslamı hem kendileri çok iyi bilmişler hem de başkalarının bilmelerine sebep olacak muazzam eserler yazmışlar ve şimdi biz onların torunlarıyız bize de yakışan Kur'an-ı Kerim'i. E. İslam dinini çok iyi bilmektir. hazır ve sevgili dinleyicilerim size e, en son gene her zaman olduğu gibi açtığım sayfada da karşımda olduğu için e, bir hadis-i şerif daha okuyarak sözümü tamamlamak istiyorum. Peygamber Efendimiz Ebu Said El-Hudri Hazretlerinden İman Buhari ve müslimin rivayet ettiklerine göre buyurmuş ki El-Gusri Yevmer Cuma'da vacibun ala muhtelimin yani güluğa ermiş olan her Müslümana Cuma günü yıkanmak gereklidir. Şarttır yıkanmalı Müslüman neden? Cuma namazı var. Camiye tertemiz gidecek. Tepeden tırnağa bir kuşul aksesi almak ve en yettenne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 giyindi, güzel kokular üstündü camiye gelecek herkes ama yanında bulunduğu insanın temizliğinden güzel kokusundan memnun olur aksine bir şey olsa ondan da üzülür pis kokusundan, pi pisliğinden kirliliğinden efendim, üstü kömür, efendim, is, paz, yağ filan olsa ama üstüme sürülmesin diye takınır onun için o cuma günü Yıkanmanızı da tavsiye ederim. Cuma namazını hiç ihmal etmemenizi tavsiye ederim. Aman sevgili dinleyicilerim, eğer e, üzerinize Cuma farzsa yani hanımlara farz değil de biliyorsunuz e, erkeklere farz, Cuma üstünüze farzsa ve beni şu anda dinliyorsanız hemen abdestinizi alın, Cuma'ya gidin. Çünkü üç Cuma'ya mazeretsiz gitmeyen insanın Allah gönlünü mühürler, kapatır yani.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 dinleyicilerin, size de dünyanın ve ahiretin her türlü hayırlarını Allahu Teala Hazretlerinden dilerim. Allah gönlünüzce size neler istiyorsanız dünya ve ahiret için ve efendim onları ihsan eylesin. Gönlünüz mutlu olsun, içiniz aydın olsun, tatlı olsun, şen olsun. İçlerinizi Allah rast geçesin. Kesinize Hal İbrahim Aleyhisselam'ın bereketini isan eylesin, bereket taşsın. Onun gibi cömert olun. Sağol sola efendim, hayrınız, hasenatınız olsun. çocuk çocuğunuz ve de Allah sizleri mutlu ve bahtiyar eylesin. Eğer hacca geldiyseniz evvelce tekrar tekrar gelmeyi nasip etsin. Eğer hiç gelmemişseniz, tabii hac biraz da mali bir ibadet. O mali kudrete sahip olup zengin olmayı,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 Sevgili akra dinleyicilerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ücretinize olsun.